Yani ben geçmişte kılamadığım namazların farzlarını kılıyorum. Yani sabah namazının kazasını, sabah namazının arkasına, ikindinin kazasına, ikindinin arkasına gibi. Böyle kılmam doğru mudur acaba? Ya da kılabilir miyim? Namazlarda da surelerin herhangi bir sırası var mıdır demiş okulun. Evet. Tabi hakikaten her zaman söylediğimiz gibi, her zaman söylenildiği gibi ve 1400 sene'den beri Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadelerinden sonra da devam ettiği gibi namaz çok önemli dinimizde imandan sonra yapılması istenen emredilen ilk ibadet namazdır efendimiz aleyhisselatüsselamın Vesselam'ın ma yuhase bihil abdu ya melk kulun kıyamet gününde sorguya çekileceği ilk ibadet namazdır namaz Allah muhafaza etsin namaz kılınmadığı zaman insanın cehenneme girmesine sebep olur müddesir suresinde Cenab-ı Hak Cehenneme girenlerin halini anlatırken cennetliklerle, cennettekilerle, cehennemliklerin bir diyalogundan bahsediyor. Orada cennet ehli soruyor onlara, Maselekum fi sakar, sizi şu sakar cehenneminde tutan nedir? Niçin girdiniz? Onlar ilk olarak diyorlar ki, Lemne kominal musallin. Biz namaz kılmıyorduk. Subhanallah, pek çok şey var, ibadet var. Onlardan hiçbir tanesini söylemiyorlar. Hiç i̇lk söyledikleri o. bu. Namaz kılmıyorduk. Namazı kılmamak ayrı bir şey. Bir tarafa bırakın namazı vaktinden geçirmek bile namazı zayi etmek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinde peygamberler anlatılırken Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِيِمْ خَلْفُمْ اَدَاعُ السَّلَةِ Bu peygamberlerden sonra öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler. Namazı zayi etmek hiç kılmamak değil. Mesela Abdullah İbn Abbas peygamber aleyhissalatu vesselamın amcası oğlu Tercümanul Kur'an, Kur'an'ın tercümanı Büyük alim bu ayeti kerimeyi açıklar, tefsir ederken der ki namazı zayi etmek namazı vaktinde kılmamaktır, geciktirmektir. Bakın kılmamayı bir tarafa bırakın. Onun için hakikaten şu namaz konusunda bütün Müslümanların daha ciddi olması gerçekten önemini kavraması gerekiyor. Vakit geçmeden kendilerinin namazı kılınmadan önce ya, iradeleri de. olmadan camiye getirilip tabutun içerisinden namazları kılınmadan önce keşke Kendileri kılsalar inşallah bizim temennimiz o olsun. İnşallah. Ama bir şekilde zamanın birinde bazı kısmında bir insan namazlarını farz namazlarını kılmamışsa farkına varır varmaz namazın ehemmiyetinin öneminin bir an önce önce tövbe etmesi lazım. Allah'ım kılamadığım namazları vaktinde kılamadım. Senden af istiyorum. Tövbe ediyorum. Bağışlamanı istiyorum ya Rabbi. Ve azmetmesi lazım namazlarını bir an önce kaza etmesi lazım. Kaza ederken sadece farzlarını kaza edecek. Peki nasıl yapacak kazalarını? Mesela kardeşimizin yaptığı gibi kıldığı günlük namazların hemen akabinde hemen sonrasında kaza kılmak mümkün. Kaza kılabilir. Bunun bir istisnası var. Kaza namazlarının da kılınmayacağı bazı vakitler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 vakitte kaza namazlarının da kılınmamasını istemiş. Nafile namazlar zaten kılınmaz. Bunlar güneş doğar iken. E, güneş tam tepedeyken yani öğlen namazında yaklaşık olarak 15 dakika kala ve e, yatsı nam e, ikindi namazından sonra akşam namazında yaklaşık olarak 45 dakika kala bu 3 vakitte kaza namazı kılınmaz. Mesela bir kardeşimiz ikindi namazını hemen vakit girer girmez kılmışsa mesela ezan okunur okunmaz kılmışsa ikindi namazını ardından ikindi namazının kazasını kılabilir. Çünkü vakit mekruh bir vakit değil. Mesela sabah namazını henüz sabah namazının vakti çıkmadan önce Güneş 45. mesela ilk vaktinde henüz yarım saat kala örneğin Kılmışsa sabah namazını peşi sıra kaza namazı kılabilir Ancak ikindi namazını örneğin akşam namazına 45 dakika kala kılmış 50 dakika kala kılmış veya 1 saat önce kılmış diyelim Ardından kaza namazı kılması uygun olmaz Çünkü vakit artık mekruh vakit olur Veya sabah namazını takvimlerde güneş yazan o ifadeden, o vakitten 20 dakika önce, 15 dakika önce kılmışsa peşi sıra kaza namazı kılması uygun olmaz. Sabah namazının öğle namazı kıldıktan sonra kılabilir. Yatsı namazı kıldıktan sonra sabaha kadar kılabilir. Bunlarda problem yok. Evet. Peki surelerde bir sıralama var mı? Zaten Fatiha'yı kesin okuyacağız. Yani. Her namazda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La salate limen lem bi Fatiha'til kitap buyurmuş. Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz. Kesin okuyacağız Fatiha'yı. Bütün Farz namazlarımızın tamamında ve sünnet namazlarımızda. Ve onun dışında bir de Kevser suresi kadar, bir kısa sure veya ona denk üç ayet. Bu önemli, üç ayet. Çünkü teravih namazlarında bazen görüyoruz camilerde tek bir ayetle namaz kıldırıyorlar. Bu doğru değil. Yani Kevser suresi kadar, Kevser suresi okunacak en az veya ona üç, ona denk üç ayet, kısa da olsa üç ayet veya ona denk bir ayet, uzun ayet olacak. Bunları okurken de Bildiği kadar insan tersine gitmeyecek. Yani mesela diyelim kısa surelerden başlayalım. Elemterâ suresi var. Daha sonra Lîlâf Kureyş'in, Maun, Kevser, kafirun ve devam ediyor. Biz mesela birinci rekatta İhlas suresini okumuşsak ikinci rekatta Elemterâ'yı okumamalıyız. Sırasına göre okumalıyız. Elemterâ'yı okuduktan sonra kureyş okuyabiliriz. Veya İhlas suresini okuyabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendi sıralamasına da riayet ederek kısa sureleri, zammı sureleri okumak lazım. Evet.